İyi günler sevgili dinleyicilerimiz, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsın Karagözüm? İyidir iki gözüm. Ee, Ramazan nasıl gidiyor? Şükür hacivat. Biraz pide kuyruğundan yana sıkıntımız var ama neyse. Bak, ben iş çıkışı alıyorum. O zaman kuyruk olmuyor efendim. Benim aldığım fırında da yok kuyruk. Sorun da bu ya. Pide alırken yarım saat kuyruk bekleyeceksin. Fırına yaklaştığında o mis kokuyu içine hem çekmek isteyecek hem istemeyeceksin. Pencerede ev halkı seni bekleyecek. Ya ucu ucuna yetişeceksin iftara ya da pidenin ucuyla yolda açacaksın orucu. Ha öyle diyorsun yani. Öyle diyorum. Hem bende top alışkanlığı da var. İyi de top artık her yerde atılmıyor. Bu yüzden de duyulmuyor efendim. Bizim yakınlarda da atılmıyor top. Ama sağ olsun hanım onu bir şekilde hallediyor. Yoksa imkanı yok boğazımdan nimet geçmez. Ne yapıyor? Poşeti şişirip mi patlatıyor efendim? Vallahi bilmiyorum poşet mi şişiriyor bir yere mi geçiyor ama hallediyor. hallesin de nasıl hallediyorsa halletsin bana ne? Eh güzel güzel. İftardan sonra geçiyorum televizyonun başına. Dizilerin var demek ha? Yok bir şey seyretmeyeyim yok. Aslında ben Ramazan programı arıyorum. Hee. Büyük kanallarda iftar sonrası öyle program yok. Hani bir ümit bulurum düşüncesiyle zapik yapıp duruyorum. Sahur iyi her yerde Ramazan programı. Benim pek televizyonla alakam olmadığından... ...zaten ya misafir oluyor... ...ya da sen misafirlikte oluyorsun. Arkadaş benim Ramazan takıntılarım var. O Ramazan cıngıllarını duyacağım. Her an o havayı hissedeceğim. Yahu anlasana yoksa normal gün moduna geçiyorum. Nasıl yani ya? Nasıl olacak? Sabah kahvaltımı bekliyorum. Öğlen çayımı arıyorum. Sen en iyisi şöyle Ramazan melodileri yükle cebine. Sonra bilgisayar ekranına... Hoş geldin Ramazan falan yaz. Allah Allah ben onları yaptım. O zaman tişört bastır Ramazan'la ilgili. Ee, beş on tane şöyle. Ramazan boyunca onları giyersin. Aa, bak akıl akıldan üstün diye boşuna dememişler. Ne yazdırayım o tişörtlerin üstüne? Ee, ne bileyim yazı resim artık ne olursa. Aynalar koy odana göresin diye kendini tamam mı? Aa, tamam tamam. Şöyle posterler falan çalışma odana. Bak bu da iyi. E, kafanı her çevirdiğinde Ramazan işte efendim. Ooo süper konsantre. Ben bu yolla iftar falan da araba <gülüyor> Her şey ölçüsüyle Karagöz'üm. Sağ ol hacivat. bunlar iyi oldu. E, rica ederim Karagöz'üm ne demek. E, zamanımız da gelmiş. E, hadi veda edelim dinleyicilerimize. E, edelim bakalım herkese hayırlı Ramazanlar diyelim. yok hacivat. Hayırlı Ramazanlar diyoruz ama... ...bu Ramazan başka bir Ramazan temennisinde bulunsak... ...mesela evetli Ramazanlar. Hani malum referandumda var ya... Bol evetli Ramazanlar efendim o zaman. <gülüyor> evetli Ramazanlar. Evet, geldik de bugün muhabbetimizin sonuna. Her ne kadar lisan ettikse... Affola.